bizden ve kanu Allah bil ankum Geylan hazretlerimizin torunları gelmişler misafir oluyorlar. Tabi Suriye'den, Halep'ten her yerden muhacir oldular. Allah Teala salimen, ganimen vatanlarına iade eylesin. Allah'ım Suriye'de el, sünneti aziz eylesin, Amin. galip eylesin. Ehli küfrü, ehli şirki, ehli bid'ati zelil eylesin. Amin. Amin. Yani evlerimizde, yuvalarımızda duruyoruz. Fakat bu da artık bizi de rahatsız etmeye başladı yani. Çünkü bu kadar Müslüman vatanlarından muhacir durumdalar hala da devam ediyor şimdi tabi Irak eskisinden de beter oldu Irak'ta da bütün millet yollarda şimdi ee, zor bir durum nedir belli değil ahir zamanın alametleri tehakkuk ediyor kıyamet alametleri zuhur ediyor ben evvelce okuduğum hadis-i şeriflerde hep söylüyordum La yediril katil fi ma katil velel maktul fi kutil. Ne öldüren niye öldürdüğünü biliyor, ne öldürülen niye öldürüldüğünü biliyor. Bu her geçen gün daha büyük bir karmaşa ortaya çıkarıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hiç eli sünnet böyle sokaktan gelenin geçeni tarayabilir mi? Elin sünnetim diyen Müslüman diyen adam Müslümanı öldürebilir mi? Ya bu nasıl iş ya? Bu ne oyundur, ne dolaptır acaba? Tutuyorlar Çapulcuları ee, Efendim Onları ordu Yapıyorlar Bilmiyoruz tabii bu işin içinde Şianın çok parmağı var diyorlar Ehli sünneti kötü göstermek için İşte ehli sünnet böyle adamın kafasını Keser böyle yapar yani Avrupa'yı korkutmak için gavurları Korkutmak için yani ehli sünnetten Korksunlar da şiaya yol versinler Ehli sünnete yol Vermesinler diye böyle bir şey duyuyorum Siz ne düşünüyorsunuz Hee? Yani böyle bir durum var çünkü bugün göya şu adamın kafasını kesmişler top oynuyorlar. Yani böyle bir şey hangi kitapta var ya? Yani hangi kitapta var? Hangi kafire bile bunu yapmak revadır? Yani hangi bir insana hayvana böyle bir şey yapmakta caizdir diye bir kitapta var mı ya? Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl bir böyle bir sünnülük olur mu? Biz bunları nefretle lanetliyoruz nefretle lanetliyoruz. Bunlar Müslüman da olamaz. Bırak eli sünnet, Müslüman da olamaz. Böyle sokaktan geçeni tara, önüne, önüne geçeni kurşuna diz, efendim yak yık, bunlar türbe düşmanları zaten. Sahabe-i kiramı kabirlerinden çıkardılar ya, sahabeyi. Bütün türbeleri yıkıyorlar. Dünyanın başına musallat ettiler. Libya'da bunlar bela oldu. Bütün evliyaullah'ın kabirlerini yıktılar. Suriye'de bela oldular. Hani muhalifler diye bildiğimiz Hüsamü'r Refaazetleri gibi buraya gelen, el üstet ulemanın efendim e, kontrolünde olan hareketleri baltaladılar, muhafettiler. Tam Nusayri Esed rejimi devrilecekken yeniden onlara bir taze kan, bir taze hayat verdiler. Yani bunlar nasıl helal-i sünnet olacaklar ki? Petrol kuyularının başına geçmişler, petrolü Esed'e veriyorlar. Yani bu kadar yüzbinlerce binlerce Ehl i sünnet'e tecavüz eden adama petrol verilir mi? E nasıl el oluyor? Bunlar bir araya birleştiğiniz zaman bunun el-i olmadığı meydana çıkıyor. Sakın bunlara Allah rızası için duyuruyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadisinde buyurdu ''Men katelem aaheden lem yarah raihatel cenne ve iner <gülüyor> ihale yüce'lüm mesireti kamsim yeti'am'' Tirmizi Yahudi bile olsa, Hristiyan bile olsa vatandaşsa zimmiyse pasaportluysa cevazlıysa bir memlekette duruyor muharip değil yani sana karşı savaşmıyor silah çekmemiş bu durumda olanı da ki öldüren cennetin kokusunu duyamaz cennetin kokusu 500 seneden duyulur Allah duyursun bize Amin. ama onlar duyamaz diyor bak müslüman öldüren demiyor? gavur öldüren diyor? çünkü harpten bak bu işte ancak muharebe olur meşru bir cihat olur, müdafaa olur, vatanı savunma olur, ırzı namusu savunma olur. Böyle yerlerde bunun cevazı var. Geri kalan ve men e, men katel nefse fil ardı fekennema katelennase cemia. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir insan öldüren 7 milyarın tümünü öldürmüş gibidir. Sakalı uzatmışlar, namaz bile kıldıkları belli değil. Suratlarında meymenet yok. Gelmiş burada, durduran adamı öldürdü dede? Durduran polisten, subay bir polisi bir subayı öldürüyor. Bir de diyor ki sevap işledim, bir gavuru öldürdü. Ya sen nereden biliyorsun gavur bu milletin evladı Müslüman? Hepimizin çoğu çocuğumuz askere gidiyor. Yani sen askere polisi öldürüyorsun gavurmuş. Böyle bir şey var mı ya? Cihad yapıyorum diyorsun. Şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi bütün dünyayı eli Sünnet'e düşman etmek, ehl Sünnet'i tehlike göstermek için bu şianın da parmağı olan, İngilizlerin mutlaka parmağı olan, tabi Lavrenslerden miras kalan bir e, oyunla Müslümanlar ve eli Sünnet camiamız büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Kaldık büyük bir derde şimdi. Hadi kendini izah et, ispat et. Neyini izah edeceğiz, ispat edeceğiz? E, bunlar eli Sünnet olamaz diyoruz ehl sünnet sinek bile ezemez diyoruz. Karınca bile ezemez diyoruz. Sakın bunlara cihattır, mücahittir, şehit olur falan samimi söylüyorum. Yani helak olursunuz. O yollarda ölürseniz helak olursunuz. Ahirette azap olursunuz. Bunlar haricilerin devamıdır. el havaris kilabun ül Bunlar Hazreti Ali Efendimiz'i bile Allah razı için öldüren. E bunlar sahabeyi Allah razı için öldüren. Cehennem köpekleridir hadis-i şerifte buyrulan. Hariciler cehennem köpekleridir. Bunlar en ufak bir şeyde insana kafir derler. Bunlar namaz kılmadın kafir. Şu suali bilmedin kafir. Bu cevabı veremedin kafir. Türbeye gittin kafir. Şuraya gittin kafir. Bunlar tekfircidirler. Bunların en büyük özelliği hemen kafir damgası yapıştırmaktır. Çünkü kafir damgası yapıştırırsa kanı helal oluyor. Bu sefer ne oluyor? Onunla savaşmak cihaz oluyor. Bu sefer namussuzların fikirleri o adamın karısı kızı bunlara helal oluyor. Çünkü adam kafir, mürtet, ben cihat yaptım, öldürdüm, ganimet aldım. Bunlar çok büyük namussuz ve şerefsizdirler. Bunlarda hiç ırz diye bir şey yoktur. Milleti karısını, kızını cariye diye görürler. Biz mücahidiz, biz bu yoldayız. Geri kalan herkes kafir. Böyle bir şey olur mu ya? Sen bir adama kafir dersen kendin kafir olursun. Niye niye kafir diyorsun millete ya? Namaz bile kılmasa, tembelliğinden kılmasa kafir olmaz ki en ağırı namazdır eli sünnette ama tembelliğinden kılmasa kafir olmaz zaten namazdan ne çıkar derse o zaten kafir o başka bir şey inkarı başka bir şey tembellikten olsa hiçbir günah adamı kafir etmez en büyük günahı işlese işte imam-ı azamın görüşünü imam rabbani mektubatı teke teklerde açıkladık olay oldu mektubatın da meselesi. en büyük günah bile kulu imandan çıkartmaz. Yaptığı işi günah bildiği sürece On üçün sizi uyarıyorum. Allah için ehl-i sünnet itikadını muhafaza edelim. Bizi evvelden beri dinleyenlerin malum olduğu üzere ehl-i sünnet çok hassas bir dengede duruyor. İnsanlara kafir demek kendini kafir eder. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifte e eyyuma, e -eyyuma müslümin kâle liekhi ya kafir fakat ba' haduma. Bir Müslüman diğerine kafir dediği zaman mutlaka ikisinden biri kafir. Eğer karşı taraf kafirse bu dediği doğru çıktı. Değilse o kafir olmadığından bu kafir oldu. Dolayısıyla insanlara böyle ololorta saldırmak, sokaklarda efendim taramak, bir de onları kameraya çekip de böyle zevk alırcasına insan öldürmek, bu yabaniliği, vahşiliği efendim Allahu Ekberlerle süslemek, kainatı yaradan Allah'ımızın adını bu işlerde istismar etmek kullanmak Mevla bunları kahredecek Amin. Mevla bunlara lanet edecek Amin. Mevla bunları iki canı rezil edecek Amin. Amin Allah bütün İslam vatanlarına selametler sükûnetler, sekinetler, huzurlar tümeninetler ihsan eylese Amin. Allah ehli sünnetin adına çıkıp böyle haricilik yapanları kahreylese Amin hakiki ehli sünneti aziz eylese Amin, Amin. şimdi böyle Marka tescili gibi işlere döndük ya. Kim eli sünnet, kim hakiki eli sünnet, kim saatte eyli sünnet. Böyle bir rezilliklerle karşı karşıyayız. Onun için sakın gençlerimiz bunlara aldanmasın. Helak olurlar, Eftalül cihad. Cihadların en üstünü. El bil maruf. Ve neyü al münker. emretmek, kötülükten neye yetmek. Vaaz nasihat cihadındayız. Adam diritmek cihadındayız. Kılıç, adam kaybı, kılıç cihadı adam yitirttirir. Boğaz cihadı adam kazandırır. Bakın elhamdülillah, Yahudilerden dahi Müslüman olanları haber alıyoruz. Ve bizim sohbetlerimizle Müslüman olmuşlar. Ve sohbete geliyorlar. Sohbete geliyor yani. E İsrailoğullarından. Zaten İsrailoğulları peygamber çocuklarıdır. Müslüman olduğu zaman da çok daha... Değeri fazileti bizim nezdimizde faziletli olur. Çünkü peygamber torunları. Gerçi hepimiz Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dan iki peygamber torunuyuz. Ama orada Yakup Aleyhisselam'dan da gelmekle en azından bir peygamber daha oluyor dedesinde. Müslüman olduktan sonra bu şereflere biz itibar ederiz. Peygamber çocuğu, seyyid, alim, veli bunlar mühim şeyler. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunları. Ama adamlar bak sohbetle Müslüman oluyor. Bizim derdimiz budur. Efendi Hazretlerimiz böyle öğretti bize. Böyle yönlendirdi bu işi. Yoksa adamlar kendi çocukları öldürülene kadar Cuma namazı kılıyor Fat camisinde, kendi çocuğunu öldürdükleri zaman bu memleket arttır. daha Cuma kılınmaz. Ya o da senin çocuğun ölene kadar 5 bin 10 bin adam öldü, o zaman Cuma kılınıyordu. Senin çocuğun ölünce fetva değişir mi? Bu din bu kadar efendim hissi olur mu? Bir alim hissi davranabilir mi? Duygusallığın yeri var mı burada? Ayette, hadiste, kitapta, sünnette, icmada, kıyasta duygusallığın yeri olmaz. Benim oğlumu olursa, benim mı olsa böyle bir din yok. Alim, mutedil olacak, müstakim olacak. Dengede duracak Mahmut Efendi Hazretleri gibi. Lider odur. Ya burada ne olaylar kalkış şey ettiler ya? Bu Fatih, zaten bu işlerin biliyorsunuz. Merkezidir buralar. Zaten Fatih camisine vuruldu. O zaman bir kardeşimiz. Allah rahmet etsin. nur olsun. Eve metin yüksel. Ama sen şimdi ondan sonra yok Cuma kılınmaz, yok askere gidilmez, yok faiz kaptırabildiğin kadar kazan. E bu ne biçim fetvalar bunlar ya? Böyle bir fetvalar olur mu ya? kimisi Allah mağaza zinaya kadar yol verecek duruma gitti. Nasıl olsa millet kafir. Böyle şey olur mu yani? Böyle bir mezhep olur mu? Bu kadar aşırılık olur mu? Ona buna dalacaksın. Ne olur? Biz de çok 30-40 sene. Yani 51 yaşına olmuşum Hicri hesap bugün 51'i dolduruyorum. iki ayım kalmış yani 51. düşün gidiyoruz yani bizde. Ha şimdi bu kadar senedir 40 sene en az şu işin içindeyim. Hatta kürsüdeyim diyebilirim 40 seneye yakın. Kürsüdeyim yani. Bütün olayların çoğunun içindeyim. efendi Hazretleriyle yaşamış olduğum için de çok önemli toplantılarda bulundum yani. Hep yanındayım. Ama şimdi adamlar geliyor dönüş yapıyor. tabi bilmiyoruz biz Allah kabul etsin. Yanımızda arabada gidiyoruz, geliyoruz yolculuklara falan. Duruyor duruyor, hoca ben ne var? Bir meyhanenin önden geçti veya kahvenin. Şunları kesmek lazım ya. <gülüyor> Niye kesiyorsun ya? Sen gidip adama ayet-i hadis söyledin mi? Helal-haram söyledin mi? Bir vaaz anlattın mı? Bu adamı neyini, nasıl kesecek? Bu birisi böyle bir havalarda hareketler çekiyor falan. Dedim Hacı abi ne var falan? Bu eski kulağı kesik falan... Şöyle yapmış böyle yapmış... Beyoğlu'nun haracını yemiş falan... Tabir yani... E şimdi de milleti kesmeye uğraşacak... Mücahit olmuş falan... Hacı abi Kusura bakmayın... Kaç sene oldu sizin dönüş? 10 sene... E 11 sene evvel ayaklansalar... Seni de kesecektiler... Yani böyle kesmek asmak olur mu ya... Milleti iman ettireceğiz... Amaza milleti namaza başlatacağız, Milleti Kur'an'a döndüreceğiz... Yani... Bugün dönüş yapıyor. E tamam ben içkiden soğudum. İçkiden soğudun ama öbür adam sarhoş veya şey. Allah hidayet etsin. Allah tevbe nasip etsin. Dua etmek lazım. E sen onu cehenneme gitmesine sevinmemek lazım. E Beb Sıddık radıyallahu anh gibi vücudumu bütün büyütsen de ya Rabbi cehennemi kaplasan da bir tane ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanmasa şuuruna ermek lazım. İslam böyle bir güzelliktir. Sen herkes cehenneme doldur. Herkesi kes as. Bu nasıl bir din anlayışıdır ya? Onun için biz bunlardan beriyiz. Biz bunlardan uzağız. Allah iki canda uzak eylese. Sakal uzatmakla, Allah-u Ekber demekle Müslüman olunmaz, ehli sünnet hiç olunmaz. Sadece sakallan, kılıkla kıyafete aldanmayalım. Çünkü öyle adamları bulurlar, belki de efendim Ermenileri, teröristleri, e, dinsiz kitapsızları bulurlar, sünnetsiz. Şalvarını indirsen aşağı sünneti de yok olabilir. Çünkü bazı kere tehlike olduğu zaman bunlar Müslüman kılına da girerler. Bir ara kontrol yapmışlar camilerde. Çıkarken milletin şalılarını indirmişler. Sünnetli mi sünnetsiz mi? Osmanlı'nın son döneminde. Yani camilere de girerler hakkını ederler. Bunlar çok sünnet çoğu sünnetsiz de olabilir. Ama bunlara derler ki sakalını biraz uzat. Tamam al sana bin dolar. Adam da de bin dolara babasını kesiyor. Yani yüz dolara elli dolara sokakta herkesi keser de. ...bin falan olursa babasını da keser. Böyle şerefsiz. Çapulcu. Bunlara hadi erşal varını giy... ...bir de bir şey doluyorlar kafalarına... ...ne yüzleri gözüküyor öyle bir şey. Ulan ne yüzünü kapatıyorsun? Her taraflarını gizliyorlar kapatıyorlar. Almışlar kalaşikoflar. Allah akber, Allah akber. Manyak mısınız, deli misiniz, nesil psikopat mısınız? Bunlara tedavi edecek hastane de kurulmamış dünyada yani. Ama bunlar... ...Müslümanlığın şuurunda değil. Bir şeyden haberi yok haplanmış gibi işte haşhaşi diyorlar ya haşhaşi bunlar. Tam haşhaşi. Ya çünkü haşhaşi nedir? Çeker hapı, e, esrarı, eroini cennete gideceğim diye hurilerle buluşacağım diye milleti kesiyor. E bunlar e, en büyük halifeleri öldürttüler. Nizamülülmülk'e saldırtırdılar. E, yani İslam'ın en büyük devletlerini, düzenlerini, en güzel medreselerini o haşhaşilerle e, yıktılar değil mi zamanında? E şimdi de buldular böyle zındıkları verdiler ellerine silahları... gavurun işine geliyor... nasıl olsa... E, dökülen Müslüman kanı... nasıl olsa tecavüz edilen Müslümanın ırzı... nasıl olsa çiğnenen Müslümanın vatanı yurdu... nasıl olsa yıkılan sahabenin kabirleri... adam gavur her türlü karlı... hiç zararı var mı? bir yandan silah satıyor para kazanıyor... bir yandan vatanlarını Müslümanla işgal ediyor... bir yandan Müslümanların ırzına tecavüz ettiriyor... bir yandan Müslümanların tarihi eserlerini... Afrika'da bile kaç tür senelik eserleri yıktılar. Orada da çıktı bir bir şey. Bir, bir, bir örgütler. Kızları kaçırıyor, küçücük çocukları kaçırıyor, bilmem. Hiç Müslüman bunu yapar mı ya? Yapar mı Müslüman? Adlarını söylemek istemiyorum. Onları meşhur etmeyeyim diye. Bilmediğimden değil. Bizikril münkerat, tenteşrol münkerat. Böyle kötü şeylerin adını da anarsan yayarsın atları bile lazım değil Allah atlarını da batırsın Amin. canlarını da batırsın Amin. ehli sünnet buradayız sakaldan korkmayın sarıktan korkmayın cübbeden korkmayın zaten onlar sarık sarmazlar sarığı da hiç sevmezler ondan sonra bir adam tam ehli sünnet midir değil midir bütün dünya beni dinler dinlemez onu bilmem işi düşen mutlaka bir kenarından dinliyor beni ona da dokunursa herkes, ne dedi acaba diyor. Herkes bunu dinlesin. Bir adam, hakiki eli sünnet midir, değil midir? Hakiki konuşuyorum şimdi. Eli sünnet vardır, hakikisi. Son noktayı söyleyeyimse Bir adam, Eba Eyyub el-Ensari'nin yüzü suyu hürmetine Allah'tan dua istiyorsa, bir şey istiyorsa, bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, hakkına, hatırı için Allah'a yalvarıyorsa, bu adam tam ehli sünnettir. Eğer bir adam, Eyüp Sultan'ın hürmetine istenmez, Resulullah'ın hürmetine istenmez, araya aracı konmaz diyorsa, bu eli sünnet değildir. Son ayrı bir konu konuşuyorum. Şu anda değişik bir şey söylüyorum. Çünkü hatları ve çizgileri biraz daha belirginleştirmemiz lazım. Sulu bırakırsak kaçak oluyor. Biz bu kaçakları artık durduracağız. Ben eli sünnetim diye çıkan kaçaklardan, kim? İnniye tevesselü, Ficahin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisinin, Allah katındaki hürmetine teveselu bi cahi fe inna inda Allah azim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim hürmetimi Allah'tan isteyin. Benim Allah indinde hürmetim var. Allah'ın bana verdiği değer var. Sen bunu hadis zayıfmış mı? Hadisi ne yapacaksın? Ayet okurum sana o zaman. Ve kana fazlullah aleyke azima. Allah'ın senin üzerinde çok azım büyük fazlulutu var. Allah Teala'nın o ve li'l alemin. Bütün alemleri acıdığım için. Daha ne diyecek ya hiçbir peygamber hakkında böyle ayet yok ya. Senin ya benim gibi adam insan olur mu o? Kim yüzü suyu hürmetine teveccülü istenecek ancak Allah'tır. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Ancak Allah'tan yardım isteriz. Ama aracılar var mı? Vetteğu ileyhil vesîlata sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın. Bunu kim emrediyor? Kur'an emrediyor. Maide suresi. Öle hakellediğini edauna yeteguna ila rabbihimul vesilete eyüm Meleklerden bahseden Atik-i ne diyor? İsra suresi. Melekler Allah Teala'ya hangimiz daha yakın olacağız diye vesile aracı arıyorlar diyor. Melekler bile aracı arıyor. Ki peygamberler meleklerden üstündür ki insanların peygamberlerin meleklerin peygamberlerinden üstün insanların velileri meleklerin velilerinden üstün. müminler avam sıradan müslüman bizim gibi müslümanlar yani biz sıradan müslümanız evliya ulema sınıfından ben kendimi görmüyorum sizi bilmiyorum İçinizde olabilir onlara da yani kusura bakmasınlar e, alnında yazmıyor kimsenin dolayısıyla biz sıradan müslüman mıyız Ha, biz sıradan Müslüman, Sıradan Müslümanlar sıradan meleklerden üstündür. Ehl-i sünnetin itikadı bu. Çünkü bizde cihat var. Çünkü bizde nefis var, şeytan var. Melekte cihat yok. Cihat eden وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ اَلَى الْقَا۪يد۪ينَ اَجْرَنَازِيمَ Cihat edenler, oturanlardan Allah üstün kıldı. İnsan mücahiddir. Çünkü neden? Şeytan diyor ki namaz kılma, nefis diyor ki abdest alma, sohbet uzadı diyor, sıcak oldu diyor, oruç tutma diyor. E neler? harama bak diyor, cinayap diyor, içki iç diyor, kumar oyna diyor bunca haramın içinde, meleklerde böyle bir sorun var mı? bundan dolayıdır ki mücahitler oturanlardan üstündür demek sıradan müslümanlar da sıradan meleklerden üstündür bu itibarla biz artık netleşelim saflarımızı da belirleştirelim yoksa Allah muhafaza ehli sünnetim diyen çok çıkar Yoğurdum, eksi diyen hiç çıkmaz. Ondan sonra da böyle ortalığı karıştırırlar. Türkiye'den bile onların safına katılanlar olduğunu duyuyoruz. Bu bizi çok üzdü. İşte, Efendi Hazretlerimizin emrettiği usul üzere medreseler olmazsa, talebe ders okumazsa, alimler vaaz etmezse, insanlar eli sünnet üzere terbiye edilmezse, yetiştirilmezse, böyle radikaller çıkar. Ve böyle insanların kanını, canını acıtmayı, akıtmayı sevap sayarlar. Ve Allah muhafaza yaptığı işi de helal sayarlar. En büyük tehlike helal saydığı için de kafir olurlar. Çünkü insanları öldürmek asla helal değil. Asla helal değil. Yani bunun şartları var. İslam'da da kısas ama bunu devlet yapar. İnsanlar kendi kendine kısas yapamaz. O birini öldürmüştür de falan. Kan davasıdır, e, ailesine hak İslam vermiştir. İster para alır, affetme hakkı da var. İsterse kısas hakkını kullanır, öldürttürür. Bunlar ayrı şeyler. Zinadenin recm edilmesi ayrı bir mesele. Bunlar buna dahil değil ama bunları da kim yapar? Bir İslam şeriat mahkemesi olur da mahkeme kararıyla olur. Yoksa önüne gelen sokak ortasında birbirini infaz Edersen ne olur? Kaos olur, kargaşa olur. Zaten devlet kararı olmadan yani İslam devletine göre konuşuyorum şeriat mahkemesi kaz, kaz, kararı e, kadılar, kadı diyorsunuz kafi. Bunların kararları olmadan da hiçbir muamele tatbik edilemez. Dolayısıyla bu sokak hareketleri, sokak eylemleri ben orayı işgal et, Ben devlet kurdum. E sen devlet nasıl kuruyorsun ya? Kurdum diyorsun tamam kurdun. Peki ne bunun şeyi ne? Yaptırımı ne yani? Efendim, milleti kurşuna dizeceğim e böyle bir hangi devlette var böyle bir kurşuna dizmek cihat vardır gaza vardır ama on sonra suçlu kim suçsuz kim kim ne yapmış sana kim ne saldırmış sen buna ne yaptın adam müslüman mısın diyor müslüman adam diyor la ila illallah de diyor muhammede rasulah diyor on sonra kafasını kesiyor adam zaten da la ila illallah dedi nasıl kafasını kesiyorsun korktuğundan demiş e sen ne biliyorsun korktuğundan mı dedi içinden mi Sahabeden birisi böyle yaptı da sonra ne kadar pişmanım. Harpte adamla karşılaştık kafirler neyse müşrikten. Adam la ila illallah dedi. Oyna onu öldürdü hani benden korkusuna dedi diye. Ay ne kadar pişman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu haber geldi. Aman yarabbim. Hiç daha öyle gazaplandığı vakidi. O sahabe ne dedi biliyor musunuz? Keşke bugüne kadar gavur yaşasaydım da. Şimdi Müslüman olsaydım. Çünkü Müslüman olduktan sonra çok büyük bir yanlış yaptım. Hani yeni Müslüman olsaydım gerisi sıfırlanırdı dedi yani. Yani bu bir sahabenin keşke bugün Müslüman olsaydım diyeceği laf mıdır? Bir saniye evvel keşke Müslüman olsaydım diye canını malını verirler Müslüman olduktan sonra. Ama lafa bak keşke istiyordum istedim ki o gün Müslüman olsaydım. Bu çok acayip bir büyük bir laf. Yani öyle ağır çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruyordu böyle duruyordu. Hele şakakta kalbim mevzu böyle kapanıyor gibi oluyordu aman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke sükürt etse diye böyle uzat zat böyle yalvarıyordu Allah'a içinden Kainat efendi orada duruyor duruyor kalbini mi yardımda baktın diyordu duruyor orada e katelten evsen ittekul la Allah. illallah la ilaha illallah diyen adamı öldürdün sen he sen nasıl yaparsın onu diyordun mevzu geçiyordu kapanıyordu tekrar tekrar dedi ki keşke ben yer yarısaydı yerin dibine girseydim keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydım ben Resulullah s. S. ne kadar üzdüm ya ya la ilahe illallah demiş ister korkudan demiş ister nereden demişse demiş adama la ilahe illallah dedirtiyor sonra kafasını kesiyor bu nasıl bir şey 104 kitapta yok velev ki adam la ilahe illallah demedi la ilahe illallah demeyene sen saldıramazsın ki Adam sana saldırmamış, adam seninle harp etmiyorsa, adam sana silah çekmemiş bir nefsi müdafaa yoksa, bir efendim meşru bir cihat ortamı yoksa, meşru, İslam'ın meşru kabul ettiği cihat, böyle bir ortam yokken, sen nasıl ortalıkta milleti, efendim ben devlet kurdum gel bakayım buraya seni mahkeme edeceğim. Böyle şey olur mu ya? Allah şerlerinde muhafaza edelim. Bu, bu havarit meselesini çok iyi okumak lazım. Bu haricilerin fikriyatını bunu anlamak mümkün değil. İslam ümmeti bile anlayamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara haber verdi. Bunlar cehennem köpekleridir. Benden sonra çıkacaklar dedi. Aynen buyurduğu gibi çıktılar. Sahabeye kafir dediler zaten. Sahabeye kafir dediler. Yani sahabeye kafir diyen bir zihniyet şimdi seni beni Müslüman sayar mı? He? Hazreti Ali'yi kafir oldu diye öldürdüler yani. E zaten bu, bu kafayla karşı karşıyayız şu anda. Tabii ki onlar bize kafir diyecek yani. Ebayübel Ensari ziyarete gittik kabrini, dinden çıktın. Kabre tapmış oluyorsun diyor. Ne Resulullah s.a.v. kabirleri ziyaret edin buyurdu. Emir var. Başta yasak etmişti. Sonra ziyaret edin buyurdu. He bu normal ananı babanı bütün Müslümanlar için. He bir de Evliyaullah'ın ziyareti olursa. Bak inşallah Bukhara'ya gideceğiz. Allah nasip ederse. Efendim Özbekistan Bukhara tarafına Ağustos'un son kısmında ama 6 günlük bir seyahat var. Şah Nakşimendi Hazretleri orada. Şeyh-i Seyyid-i Emir Hazretleri, Muhammed Baba Seyyid-i Masih Hazretleri, efendim, Mahmud İncirfakı Nevi Hazretleri, Abdülhal Gucduvani, Şeyhlerin Şeyh'i, Şeyhül i Hazretleri, İmam Bukhari Hazretleri, ayrı, İmam Matüride Hazretleri. Hep orada güzel, silsileden 10 tane sırf. İmam-ı Hazretlerinin diğer şeyhleri, yakın şeyhleri Muhammed Mâkibillâh Delhide onun şeyhi Hacı Emkeneke Hazretleri Hacı Muhammed Derviş Hazretleri Yani bu kadar ziyaret yapacağız Evliyaullah'dan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü Dedi ya Resulullah İmam-ı Nebhani, Yusuf-ı Nebhani Büyük Allame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kitabında bunu zikrediyor Kaynağı da var Cevâhirul Biharda Dört ciltli de var, iki ciltli de var Şehne dilecik yani hangi zat olduğu? Benim yani ya mevlid kıraatında olabilir bu kaynakta ver. Amellerinden üstün hangisidir? Cülûsu kebeineye deyveli imin Allah dostlarından bir velinin yanında oturmandır. En büyük amel. Dedik ya Resul hayyen evme giden. Diriyken mi ölüyken mi? Sevabın kani hayyen evme giden. Dirisi de bir ölüsü de bir. Çünkü Allah'ın dostu o kazanmış o makamı. Hatta ne buyuruyor? Bir velinin huzurunda eee cülûsü kebniyede veliyim mi evliya kadra velem kadra bir koyun sağımlığı kadar. Az yani böyle sıkıyorsun ya koyunu sağıyorsun Bir koyun sağımlığı kadar az bir zamanda olsa. Bir veli ölü de olsa diri de olsa huzurunda otursan başka yerlerde kendini ibadetten parçalamaktan eftali. Çünkü Mevla hala dostlarını seviyor, sevenleri de seviyor, ziyaret edenleri de seviyor. Ben ziyar ziyaret eden beni ziyaret etmiş, buyuruyor. Bunun ölüyle dirinin ne farkı var? Ölüm var mı, evliya için. Yok. El müminun Zaten müminler ölür mü? ölmez. Ve gün kalım idar ilfena, ilad albaka. Fani yurttan. Ebedi ahirete göçerler, dolayısıyla ruha ölüm var mı? Yok. O zaman niye selam veriyorsun? Kendilerine de sorsan, bu zındıklara desen ki mezara gidince ne yapacaksın? Türk eselamu alek bu selam vereceksin. Fatih okunmaz, Yasir okunmaz. Ya nerede okunmaz? Daha dün yazıyorum, dualarım kitabına uğraşıyorum iki haftadır. Gece gündüz uyku'm yok. Bak ne sesim var, ne... bütün düzenim bozuldu. Yirmi gündür Gece gündüz çalışıyorum. Orada gelen giden, gelen giden ayrı. Dualarım kitabını sıfırdan aldım. Belki 400 hadis-i şerif var. Hepsini ilk kaynaklarına indim. Çünkü 25 sene evvel yazmıştım. Bu kadar kitabımız yoktu, araştırmamız yoktu. İlk kaynaklarına indim ve bütün rivayetleri tek tek gelen. Bir de baskı hataları doluydu zaten. O baskı hatalarını konuşmuyorum. Ama çok rivayetler ilave edildi, değiştirildi. Muazzam hadis-i şerifler yazıldı yani. İnşallah Ramazana yetişir basılır. Yeni baskısı ama muhteşem herkesin bir daha alması icap ediyor. Çünkü ben kendim mecburen Öbünü kaldım bunu koyacağım. Çünkü 25 sene evvel ilk kitapta o. Ama dedim ki yani buna hizmet edelim, emek edelim. Hakikaten muhteşem bir eserdir fakat kaynaklarını tek tek inceledim, hepsini buldum, ilk kaynağına verdim. Nakil yapandan nakil yapandan değil, ilk kaynaklara kadar. Orada yine hazır ederken dün gece yani Hadis-i Şerif'te "Fakrau inda mevtaikum Yasin" bir gece içinde yasin okuyan menkara yasin fiil eyledi iltima seveciyle Allah razı olsun tabi uvrale, <gülüyor> af ah olur bir hadisiyede menkara yasin fekene menkara kuran aşra merrat bir kimse bir gece içinde yasin okusa 10 defa kuranın tümünü hakbetmiş. bazı hadislerde iki diyor sahabeden biri dedi ben iki duydum öbür sahabe dedi ki ben on hatim duydum hepsi beyhakide kaynaklarını gördüm 10 kere Peşinden ne diyor? Fakrehu indema btakum Yasin. Şimdi bazı hadislerde ala meftakum Yasin. Ölülerinize Yasin okuyun. Şimdi bu ölülerinize Yasin okuyun İmam Suyuti falan da bunu naklediyor. Şimdi bunlar bize bazı kere ne Yasin okuyorsunuz? Hatice annemizin kabrinde vesaire orada kabirlerde başımıza geliyorlar. Kalkın kalkın bizi rahatsız ediyorlar falan. Niye Yasin okuyorsunuz? Biz de diyoruz ki hadis-i şerif var. Nedir hadis-i şerif? Ölülerinize Yasin okuyun. Bu ver cahilceler Bazıları çok cahildir. Cahilseler, iyi tamam okuyun, ne okursanız okuyun. Bırakıyor gidiyor. Alimse biraz, o diyor ki o ölülerinize demek diyor, ölüm anında daha ölmemişken, Yasin okursanız hani hafifletir, ölüm acısını hafifletir ve nasıl öldüğünü anlamaz veya imanını kurtarır, şeytanı kovar falan. Doğru bir mana. Çünkü ölüm döşeğinde de olan, henüz ölmemiş olanında yanın başında ne okuyoruz? çok okuyoruz. Ama çok sıkıntıya girer. Can çekişir, çekişir, çekişir, veremez. Çok da ızdırap duyar. Onun da rahat ölmesi için bir de ne vardır? Kaf suresidir. Kaf suresini okursunuz. Ben böyle oldu bir yakınım. Bir, iki, üçüncü de rahat vefat etti. Çünkü vefat edemiyor. Çok çekiyor. Ha, o Kaf suresi. Ama e, hafiflenmesi vs. iman selameti Yasin okuy. Şimdi alimse bunu delil getiriyor. Bunu konuşuyor ki ne yapmak için? Yani demek şu ki, kabirde Yasin okumak yok, bidattır demek istiyor bana. Efendim, ölecek demektir o. Mevta diyor, mevta ölüye derler. Ama diyor o ölecek manasındadır, daha ölmemiş adam. Şimdi bir hadis-i şerif buldum, ona ne diyecekler bakalım. فَكْرَوْ عِنْدَ مَوْتَٰكُمْ Yasin. Ölülerinizin yanında Yasin okuyor. Yanında. Burada hepten kabirde mezarda mezarlıkta okuyun. Zürafat'a okunacağına dair var. Birçok rivayet var. Ve lakin efendim bunlar bunları kabul etmeyebilirler. Ama ziyareti kabul ediyor. Tamam. Başka ne kabul ediyor? Selam. Selamı kabul ediyor. Niçin? O sahih. Yani işte Bukhari'de var, Müslüm'de var falan falan sayı göğen sahih, göğe sahih mu kabul ediyor. E tamam ne diyor? Esselamu aleyke küm dâra kavmi müminin. Ey müminler cemaat size selam olsun peki sen eğer bu işitmiyorsa duymuyorsa bu taşa toprağa gelip de fatiha okuma yasin okuma sevabı gitmez ne biliyorsun gitmez hadis-i şerifler var gider ondan sonra niye selam veriyorsun madem bu duymuyorsa hiç taşa gidip de selam vermenin manası var mı o zaman bu duvara da ver şuradaki direk ha burada geldiğinizde ben yoksam da buna verin bir selam deli misiniz siz niye gidiyorsun mezarın taşına veriyorsun? O sahipte var. E sahihte varsa doğru o. Çünkü o insan ruh ölmediğinde ziyarete gelir gelmez. İlliyinde bile olsa toprağıyla irtibatlı olduğundan selama cevap verir. مَا مِنْ رَجُلُ يَزُورُ قَوْرَ اَخ۪ي كَانَ يَعْرِفُوا فِي الدُّنْيَا وَيُسَلِّمُ عَلَيْلٰى رَدِّ عَلَيْسَلَامُ i̇bn Kesir'de var ki onların da itibar ettiği tefsirler yani hadisler. Dünyada tanıdığı biri ise diyor, Selam verirse mutlaka selam ona da verir, mutlaka tanıdığı biri. Tanımadığı biri ise diye orada kayıt yok. Ama tanıdığına tanımadığına e, mezarlıklara girdiğimizde selam veriyoruz. Peki, sahih okuyayım sana. Ebu Ceylin bedirde kuyu attığı zaman kalip çukuruna ne yaptı? kafirlerin yanına geldi. İnna ve cedna ma wa Hakka Atlarını saydı. Ya ba cehil. Efendim sorusen söylüyor. Kuyunun başında leşleri kuyuda. Ey Ebu Ceyl, ey fülan ey fülan hangi kâfirler 70 kavru attılar onun içine? Biz Rabbimizin vaadini hak bulduk. Bize yardım edeceğim dedi söz verdi, etti. Fehel vecedtum mu vaade Size de söz verdi dünyada da mağlup edecek, ahirette de azap edecek. Şimdi ahirete gittiniz. Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu? Ses yok. Ama kuyunun başına böyle şey. Üç gün dururdu. Harp bittiği zaman yaralları sarardı, tedavi ederdi. Şehit olanları derdi. Üç gün duru, Sünneti böyle. Harpten sonra. Üç gün bitti. Artık dönüyordu medine e, Geldi çukurun başına. Hiç ot bitmez o çukuru işte hala. Resmi var. Bedir kitabında resmi de belki var. Bilmiyorum ben koymuş hatırlıyorum. Hiç üzerine ot bitmiyor. Allah Allah. Her yerde ot var oraya ot bitmiyor. Lanet çukuru. Evet. Ebu Ceyl birisine de gözüktü sonra orada zannedersem kitapta da yazmışım kaynağıyla beraber. Biz yanıyoruz diye. Alenen gözüktü orada. Hitap etti. Hazreti Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Keyfe tükellimü et bile arvah. Ya Resulallah bunlar ruhsuz ceset. Müslümandan bahsetmiyoruz. Ebu Ceyl'in cesedinden bahsediyoruz. Bunlarla nasıl konuşuyorsunuz? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma entüm bi esma'ilima gulü sizin biriniz benim yanımda ağzımdan çıkanı kulağınız duyduğu halde onlardan iyi duyamazsınız. Ama cevap verme güçleri yok. Yoksa duyma ve anlamaları yerli yerinde. Bu Ebu Cehil için. Eğer Ebu Bekir olursa bu radıyallahu anh cevap da verir. Anladın? Kendi İbni Kayyim ki İbni Teymiye'nin talebesidir. İbni Kayyim'i cevziye. Bir de İbnül Cevzi var. O, o kafadan değildir. İbnül Cevzi başka. Bu İbnül Cevziye var. O İbnül Kayyım, İbnül Teymiye'nin baş talebesi ve onun kitaplarını, ilimlerini yayan atan. Ee, çok alim, çok da eserleri var. O dönemde. Yani, tasavvuf eli, tarikattan bahsediyorlar. Seyri sülük, fena, fena Devamlı zikir falan. Tabi bunlar gibi değiller. Bunlar gibi çapulcu değiller. Onlar alim adamlar. Ve lakin bazı işte yanlışları var. O o onun bir Er-Ruh isimli kitabı var. Biliyorsunuz ruh çok derin bir konu. Hani ruh doktoru diye gidiyorsun ya, <gülüyor> adam can doktoru. <gülüyor> ruh doktoru değil. Yani şimdi ne diyorlar ona? He? Eskiden ruh doktoru derlerdi. Şimdi? Daha sosyetik oldu laflar. Psikolog falan oldu. Adama psikoloğa gidiyorsun. Adam senin ruhuna göre tedavi edecek. <gülüyor> Namaz var mı? Yok. Abdest var mı? Yok. de belki de yok. Belki de iman da yok. Ruhunu tedavi ettireceksin ona. Ulan ne anlar herif ruhtan? Ruh ayrı bir şey. O tabi neyse sinirsel mesela kendine göre bir şey. Ya diyor ne diyor? İki tek diyor ya. Sen iki tek diyor. Yani sıkara zararlı ama kardeşim bunalıma girdin. Çek diyor iki duman. Şare yok diyor. Hani ruh doktoruymuş ya diyor ya. Halbuki bunlar nefis doktoru yani. Canının istediğini yap ruh, Sana ruhtan sorarlar. Habibim Kulü ruh Rabb'im sana tafsilatlı cevap öğretmedim. Onlara cevap ver ki ruh Rabb'imin emrindendir. Yani kün ol buyurmuş olmuş. Ruh hakkında detay ve tafsilat ben bilmiyorum. Ruh nasıl bir şey? Bu beden içinde mi dışında mı? He? Ruh beden içinde mi dışında mı? He? Olmadı ya size ben demiştim bunu. He? demez de Mevla'dır la mekan. Ama ruh bu bedenin ne, neresinde? Ne dahil, ne hariç. Ne muttasıl, ne munfasıl. Ne içinde, ne dışında, ne bitişik, ne ayrı. Eee işte böyle de bir bilmece işte. E Mevla diyor ki, ve ma utitum minel ilmi illa galila. Size ilim adına çok az bir şey verilmiştir. Size derken kimi kastediyor? Bütün peygamberler ...bütün veliler... ...bütün alimler... ...melekleri zaten diye, ...melekler peygamberler kadar da alim değil. Size insanlara... ...yaratılanlara... ...pek az ilim verilmiştir. Benim ilmim sonsuz Mevla buyur. Ruh da bildirilmeyen... ...konulardandır. Şimdi şurada duruyorsun... ...birden uyuyorsun. Orada ruh ne oldu? Çıktı. E çıkarken bir ses çıkarttı mı? Rüzgar çıkarttı mı? Yok... Bir anda ayılıyorsun, duyuyorsun. Geldi. Aynı şey fiş gibi yani elektrik şey gibi. Tapıyorsun, her yer çalışıyor. Çekiyorsun. Ama şimdi fişin yine orada efendim oluğu var, girdisi var, çıktısı var, kablosu var. Bilmem nesi var. Bu nereden girer, nereden çıkar? Ama saniye ya, saniyenin de salisesi ya. Şöyle bak. Bir anda dalıyorsun bak. Bir anda. Bir anda da ayılıyorsun. Nasıl oluyor? İşte uyku ölümün Kardeşi, ölümde ayrılıyor, uykuda da ayrılıyor. La temut fi Eceli geleni, ölüm vaktinde alıyor, mahşerde döndürmek üzere. Ne farkı var? Uykuda da alıyor, sabah veya da işte kaçta kalkacaksa uyandırmak üzere. Şimdi ölünün sabahı mahşer. Bizim sabah, işte sabah namazına kalkıyorsan. ...dört buçuk beş... ...teyeccüde kalkıyorsun zaten... ...üç en fazla... ...öbür türlü de sekizde dokuzda... ...zaten kalkıyorsun... ...şeytan ağzına gözüne işedikten sonra... ...her taraf berbat bulaştıktan sonra... ...efendim kakaşa... ...Bukhari hadisine gülüyorsun... ...baleş şeytanı yüzünü... ...güneş doğdu adam namazı kaçırdı dediler... ...şeytan onun kulağına çişetti buyurdu... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...ki Bukhari hadisi yani... ...tabii şeytan nasıl işedi ne etti o işerken kim tanıktı şahitti onu bilmiyorum tabii. He? İblisin karısı gibi mesele yani. Adam da karısı varmış umarım. Vallahi düğünlerinde şahit bulunmadım demiş ya evliya Allah'tan beri. Bu da ona döner tabii adam nasıl işiyor nasıl oluyor bilmiyorum. Ama kalktığın zaman yüzün gözün bir e, berbat oluyor yani. Sabah namazına kalkmayan adamın kalktıktan sonra bir ekrana aynaya baktığı zaman kaportayı toparlayana kadar bir zaman geçer ya baya. Baya bir bakım bakım lazım. Ama öbür türlü teheccüde kalksa pırıl pırıl. Sabah namazına da kalksa kurtarır. Yani sabah namazına kalkan adam hiç bakım yapmasına lüzum yok. Zaten abdest falan adam güzel. Sabah namazına kalkmayan 40 defa havuza sok çıkar yani. Adam her tarafı mosmor şişik. Çünkü şeytan işedi diyor. Ana, bu hadis-i şerif böyledir. Biz bunları tevilde etmeyiz. Çünkü zahiren e, mana verilecek noktadaysa tevile lüzum. Ayetlerde de, hadislerde de, bizim ehli sünnet iki görüştür burada ama biz eli sünnet hangi cenahı üzereyiz? Eğer ki, e, mesela hortumunu sokar diyor kalbine. Ha Burada hadiste hortum diyorsa hortumu var mı? Var. Filin hortumu gibi hortumu? El vesvasil hannas, geri kaçan diyor. İdâdekârı insan Rabbi İnsan Rabb'ini hatırladığı anda hanneseş şeytan şeytan geri kaçar. E, yani o hortumunu toka hortumunu sokar işte kulağına işer. Veyahut efendim birçok hadis-i şerif e, cüma ederken besmele çekmesi onunla beraber ilişkiye girer diyor. Yerse besmelesiz yer diyor. Besmeleyi ortada bile dese kusar diyor. Bak kusar diyor. Hatta o geçen bir hadis-i şerifi anlattım. Birisi koştu geldi ya sofraya. Efendim söylesem oturmuş sahabeyle. Birden birisi koştu geldi. Sanki biri yitiyor onu. Ne oluyor ya pat tut pat püt sofrasına. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem haşa cimri değil. Kendi yemeğini verir başkasına. Ama tak elini tuttu. Ne dedi? Bunu dedi şeytan özel gönderdi. Çünkü bu besmele çekmeden buraya bir kaşık alacak. Bizim yemeğimize de şeytan ortak olmak istiyor dedi. Tak tuttum elini dedi. Vallahi yemin etti. Şu anda şeytanın eli onun eliyle beraber benim elimin içinde dedi. Görmüyorsunuz. Yemin etti görmüyorsunuz. Sahite geçiyor bu hadis. Dolayısıyla tevile lüzum Yok, cinler alemi var, şeytanların alemi var, meleklerin alemi var, nurdan yaratılan var, nardan yaratılan var. Sizin köydeki nar değil, ateşten yani. Ondan sonra bizim gibi topraktan, biz de topraktan yaratılmıştık ama neremiz toprak bakıyorsun. Bir tarafımızda toprak toprak bulaşmış görükmüyor ama ham madde, su, hava, toprak, ateş olarak yine içimizde unsurlarımız var. Dolayısıyla ruhun işi başka bambaşka. Ruhu bilecek kadar ilminiz yok. İşte bu ruh hakkında yazılmış pek kitap da yok. Niye? Şimdi ayet-i kerime de size çok az ilim verildi. Ruhu bilecek kadar ilminiz yok. Buyurdu mu? İmam Hazretlerinin sözünde. Ruh hez nis numaz. Ruh vardır. Ruh var mı? Siz ruhunuz var mı? E yoksa ruhsuz derim dahi size. Meşbur var diyeceksiniz ruhunuz var çünkü ruh yok dediğiniz zaman o zaman ölüyle ne farkınız var görüyor musunuz işitiyor musunuz tutuyor musunuz yürüyor musunuz alıyor musunuz veriyor musunuz kokusundan şeyinde bu kadar idrak e Ölü ölüde niye yok bunlar şimdi ölüyle diri arasında ne fark var şekil olarak tip olarak ne fark var ne vardı da ne eksildi o zaman bir şeyin var olduğuna sonra onun ondan ayrıldığına hükmetmek mecburiyetindesiniz Değilse öleni de gömmeyin. Evde saklayın. Niye evde saklamıyorsun en sevdiğini? E şimdi bu bundan sonra yaramaz. Niye yaramaz? E konuşmaz, görüşmez, bir şeye yaramaz. Ancak kokoreziyet yapar. Burada erir gider, çürür. Bizi de leş eder. Onun için mecburen gömeceğiz. O zaman şimdi sen niye çürümüyorsun? Bak şu anda biz çürümüyoruz. Beş günde uyusak çürümeyiz. Nefes alıyoruz ya. Bak. Ölü, işte bunu düşün bir kafanı çalıştır daha. Bunun bundan ne farkı var? Bunda bir fark var. O da nedir? Bunda ruh var. Bunda ruh yok. E bu ruh nereden geldi, nereden gitti? Anne karnında zaten ruh verdi, dünyaya ruhlan çıktı. Zaten canı olmaz, çıkamıyor, kendi hareket yapamıyor ki. Ağlamak bile ağlayamaz. Ölü doğan çocuk ağlayabilir mi? Ağlayamaz. Ece canlı çıktı. Sonra geldi vakti, ruh çıktı. Nasıl çıktı bu buradan? İşte emanet, melekler ona o ruhu verdiler... 120 günlüğün anne karnına girdiler. Anne karnındaki donuk kan çiğnemet bir ufacık alekaya muzgaya üflediler. Fenefekine afiyimi ruhina ruhumuzdan üfledik diyor Allah Teala. Allah'ın ruhumuz buyurduğu ne? Yaşatma sıfatı. Mevla'nın ihya etme sıfatı var. Allah'ımızın isimlerinden biri nedir? El Muhyi hayat veren. İşte hayat veren ismiyle tecelli ettiği zaman ona ruhumuzdan üfledik. Üflemek yani bizim gibi <gülüyor> öyle değil. Verdik yani. Süratinden kinaye. Çok çabuk olduğunu anlatıyor. Bir anda can verildi ona. 120 günlüğe kadar can yok. Ondan sonra tepişme başlıyor, kıpırdaşma başlıyor, hareket başlıyor. Sonra bu dünya geldi tamam. Yaşadı 80-90 sene. Öldü. Hiçbir hareket yok adamda. Bir... Ama nasıl uykuda canınızı alıyor, ruhunuzu alıyorum, canınızı demeyelim. Çünkü canla ruh farklı mı? Farklı. Can'da ne var? Bitkisel hayat gibi, tamarları çalıştıran kanın işte akıtan akışlığını sağlayan işte nefes aldıran verdiren bir Mevlamızın yine kudretinin eseri tecellisi o can. Ama ruh başka bir şey. Ama ölüm anında can da gidiyor, Uyku anında can duruyor, ruh gidiyor. Ama o ruh Saniye bile demmez. O kadar kısa zamanda birden gelebiliyor mu? Geliyor. Rüyada dolaşan kim? He? Nereye gitmiş? Mekke. Ye. Ya bilmiyorum sizinki nereye gidiyor? Bizim ara sıra Mekke'ye gidiyor, Tekke'ye gidiyor, Efendinin yanına gidiyor falan. Ben öyle rüyalar görürüm çok. Kötü rüya görmem. Ondan sonra nereye gidiyor? Gitti makamı İbrahim. Acele esvet. O anda da hanım ses yaptı. Hanım'a da kızıyoruz falan gibi. Bir rahat durdur. Ha cellesle de, de senin yüzünden. Yani bir ses yaptı sen uyandın. Ulan ne kadar çabuk uyandın. Mekke nereye? Bura nereye? Uçakla gesen kaç saat? Nasıl gittin oraya Hakikaten orada ha? Hakikaten orada. Bazı rüyalarda hakikaten yaşanan şeyin içinde bulunuyor. Sonradan oradan haber gelmeden buraya bildiriyor. Ve bu bildirdiği gibi sonra gelenler tarafından aynı şeyin orada yaşandığı beyan ediliyor. ...öyle mi? Seneler evvel ölmüş adam... ...yakınının veya neyse... ...ilgilisinin rüyasına giriyor. ...ne diyor? Benim diyor şu borcum var... ...ahirette de sopayı yiyorum... ...onun için şurada da bir gömü gömmüştüm... ...kimsenin de haberi yok... ...git onu çıkar... ...oradan adam iyiyse tabi Allah izin veriyor ruhuna... ...ruhu verilen ruhlardan diye rüyada gelebiliyor... ...git diyor onu oradan çıkar... ...benim borçlarımı temizle... Beni azaptan kurtar ve rehinimi çöz yani. Rehin kaldım burada diyor. Hakikaten adam gidiyor, eliyle koymuş gibi oradan gömü çıkıyor mu? Böyle dünya kadar rüya var. He? E şey görmedim işte o. Ne camisi? Arakiyacı mıydı neydi? Ne camcı? Arak, Arak şey mi? Takçe mi Arak? Arakiyacı camisi var şu Topkapı'da. Hala da gidemedik ona ya. He? O mübarek rüyasında görüyor. Şah de Hazretleri'ni görüyor. Burada Osmanlı'da yaşanmış, camide onun parasıyla. Hakiki cami var yani, yıkık değil. Git namaz kıl, tam ganimet camisi. Hazretlerini Hazretleri'nin ile yapılmış bir camidir o. He, Burada Rüyazda görüyor. Efendim bir cami yapmak istiyor, cami yapmak istiyor. Allah'ım ölmeden diyor. Fakir adam takke dikiyor, satıyor takke. Takke dikmekle, şeyle nasıl cami yapacak? Zor geçiniyor. Nasıl iştir ya? diyor. Rüyazda Şah Nakşibendi Hazretleri geliyor. Gülüyor. Diyor ona ki git Bağdat'ta falan sokakta işte falan e, zatı ziyaret et. O da Allah Allah Allah'tan bir zatmış. Buradan kalkıyor. Bağdat nereye ya o zaman? O kadar şey ama Şahin Ben Hazretleri'ni alenen gördüğü için yani rüyası sahih, itikadı kuvvetli. Kalkıyor gidiyor. Arıyor arıyor yani tam sokak, mahalle, dükkan tak noktadır selamun aleyküm aleyküm selam hayırdır nedir işte ben İstanbul'dan geliyorum maşallah niye geldi falan. adam o zaman diyor işi var ticareti var alacağı var göreceği var o zaman da tabi Osmanlı zamanı Bağdat'ta bizim tabi hukuklar var diyor ki vallahi diyor ne alışverişim var ne ticaretim ne bir şeyim yani baya da bir zahmetli yolculuktan geliyorum niye Şahin Akşifendi Hazretleri Zuhrat'ta, rüyamda gördüm diyor yani rüyada dedi bana ki şu mahalle Bağdat'ın şu mahalle şu sokak şu işte dairede da, o zaman daire demeyelim evde hanede bir inşallah dostu var işte sen onu git ziyaret et. O da mübarek çabuk, çok tevazu sahibi evliya Allah zaten ben veliyim demez ki zaten ben veliyim derse sen anla zaten ne mal olduğunu. Diyor ki ya diyor ne mübarek havası diyor ya çok da saf mısın diyor ya. Ya diyor İstanbul'dan buraya bir rüyayla ben de yani evliyaymışım. Ha evliya hakikaten. Yani ben de evliyaymışım diye inandı ne diyor. Yani adımlarına yazık olmadı mı diyor ya. Neyse hazır gelmişken başka birkaç evliya falan gösteririm sana diyor. Türbe dolu. işte şey yani bu boşuna kalmasın inşallah fayda olur ama diyor. Yani kendini evliya dememek için falan. Ya diyor sen nasıl bir şey adamsın ya. Rüyayla olsa diyor. Ben de diyor ne zamandır rüya görüyorum. İstanbul'da falan sokak falan mahalle Takkeci İbrahim'in bahçesinde bir küp altın var. Yani diyor ben şimdi İstanbul'a gider miyim, enayi miyim diyor ya. O da diyor selamun aleyküm. Ama Nakşibend Hazretleri demiyor ona ki bahçeyi kaz. Bahçeyi kaz demiyor ona. Git diyor Bağdat'a. Biraz para helal olsun. <gülüyor> yani Allah Allah, o da ganimet, Bizans'tan kalma para yani. Ganimet parası. Allah. Adam geliyor, bahçeyi kazıyor, o parayla o camiyi yapıyor. Arakiyacı camisi. Hala da duran bir cami şerif yani. Şan-ı Hakim için, şimdi rüya diyorsun. Rüya dediğin zaman böyle rüya. Ha bana da böyle bir rüya hiç nasip olmadı yani, ayrı bir dava. Ayrı bir dava, ne bahçede var, ne sokakta var. bir yerde bir şey bulamıyoruz yani böyle kıt kanaat canımız çıkıyor arabayı götürmek için hizmetleri yürütelim şunu yapalım bunu yapalım ey kurban olduğum Allah diyorlar senin cemaatin çok herkes bırakmış Yahu, ebesi çok olan boğulur benim cemaatim çok olduğu için en büyük sıkıntı da benim bu hizmetleri yürütmek lazım nasıl yapacağız uğraşıyoruz ama inşallah yürür niye bileyim ben ya evliya vatan birici geldi geldi çölde kaldı susuz perişan baktı bir kuyunun başında bir ceylan o biçim su içiyor maşallah dedi şu ceylanı kaçırmayalım, o içsin gitsin be. gitti ceylan bu da geldi mübarek oh dedi yani bitti takatı nasıl olsa ceylan içiyor ya ağzında dedi ki su herhalde ağzında bir de geldi su dibinde e kurban olduğum Allah'ım hayvan kadar hürmetimiz yok mu dedi ya yani. Mevla buyurdu ki onun ipi kovası yok dedi yani ipin kovan varsa dedi çekeceksin Ceylanın ipi yok. Ona ben çıkarırım yukarıda. <gülüyor> Anladın? Herhalde Mevla bana öyle yapıyor. Biraz sebeplere mi takıldık? Ne olduysa o sebep gidiyor. <gülüyor> o sebep o sebepse müsebbibül esbab sebepleri yaratan Allah'sın. Ya Rabbi bu millete İslam'ı yaymak elis dedi neşretmek için istiyorum imkan. Başka işi istemiyorum ya Rabbi. Bundan sonra bana ya Rabbi bu davet ve de çok kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Amin. Ama kurban olduğum Allah yapıyor bakma sen yapıyor. Her şey parayla değil. Habertürk benim kanalım mı? Kaç kere çıktık? Milyon dolara çıkarmaz. Ne kadar millete anlattık? Anlattık. Mevla facirle de bu dili teyit eder mi? Evet. Etti. Yani Rabbim yaratıyor. Sebeplerini yaratıyor elhamdülillah. Diploma almadık. Efendi Hazretleri dedi ki her yerde vaaz edecekler seni imam edecekler seni. Müşterim bol olacak. Söz veriyorum sana. Diploma alma. Tuttuk mu söz? Tuttuk. Almadık. Şimdi vaaz ediyor olan bizi? He? Fatih Camii'ne hiç edemezdik. Fatih Camii'nde iki, iki pazardır konuşturuyorlar beni. <gülüyor> Allah. Orada da dedim çok dikkatimi çekti. Bir hani hocamız vardı böyle beyaz sokallı falan desen ki Alader Efendi Hazretleri zannedersin yani. Fakat mübarek işte. Güvercin kadar yürek yok. <gülüyor> Müftübi dedi ki vaaz ettirmeyeceksin. Bana diyor ki, zaten konuştuğumuz camide bunun üçte biri o zaman. Şu kadar. Cami şuradan, şu şu direğe kadar. 40 kişi falan alıyor, 40 kişi de olduğu zaman biz de diyoruz izdiham oldu bu hafta sohbet. <gülüyor> Böyle şu kadar bir camide konuşuyoruz. 35 sene Yahu kardeşim, adam bir de demez mi ki müfti çok ısrar etti, daha konuşturmayacağım. Ulan zaten avluda konuşsak daha iyi. 40 kişi var yani. <gülüyor> zaten Sayıt abi Allah rahmet etsin mübarek o var Can Feda camisinin avluda konuşuyordu mübarek beni de oraya çağırıyorlardı falan dedi zaten camileri bize yasak etmişler dedi ki avluda konuşalım bari ondan sonra bir de demesin mi ki bana yahu sakalına şeyine baksan var ya dersen ki alahater efendi hazretleri öyle heybetli bir hoca İmam ı azam olsam vaaz müftü öyle dedi hiç aburalara vazetemedik. edemedik kaç camiyi gidiyoruz oradan kovuyorlar gidiyoruz oradan kovuyorlar ondan sonra gittik sultan mahalleye Sultan Mahalle'ye gittik, müftü çağırdı imamı. Sultan Mahalle dedi ki bana gel sen bize vaaz et. Şimdi yıktılar ya oraları, belediye evler yaptı. Neslişah çağırmış. Orada bayağı vaaz ettik. Ondan sonra müftü de imama dedi ki vazettirmeyeceksin. İmam dedi ki gel sen vaaz ettirme <Gülüyor> Niye? İşte bilmiyorum ya. Işte. Ucunu mu gösteriyorlarmış bazı şeylerin, bir şeyler yapıyorlarmış. Onlar bir acayip cemaat sahip çıktı bize. Sahip çıktılar. Senelerce sohbet yürüdü <gülüyor> Allah'ım ya Rabbi. Bir yerde bahsettirmezler. E şimdi ben diploma mı aldım? Yok. Ama bak konuşturuyorlar. Çünkü neden? Sebepleri yaradan dedim ya. Biz sebeplere takılmayalım. Yaratır imkanlar. Şimdi cumartesi Erzurum'dayız inşallah. Herkese duyuruyorsunuz. Yani oradakilere Erzincan civar. Bak Erzurum'da icazet var. Şevket Hoca Efendi, icazet. Bu aralar hep icazetlere gidiyorum. Hep talebeler bizim elhamdülillah. Hep yavrularımız onları teşvik için. Teşvik için Allah rızası için gidiyoruz. Efendim, cumartesi akşam orada. Şinden onu da duyuralım. Ee, çok hoşuma giden bir şey haber geldi. Ulu Cami'de vaaz edecek. İlk olarak Erzurum Ulu Cami'de akşam namazını müteakıbe. Duyuracak mısınız? Her tarafa duyurun. Gazete verme el yok. Daha yetmez mi size söyleyince? size söyleyince yeter sizin tıraşınız daha fazla gazetelerin tıraşı düştü He? her yere duyurun Allah için gelsinler biz de Allah için ilmin fazileti hakkında ders yapacağız inşallah orada e bak Mevla yaratıyor sebeplerini biz yolunda bulunalım yaratacak allah Teala kurban olduğum allah Teala biz sebepler aleminde haşin nereden geldik? ruhtan geldik ruh hakkında size az ilim verildi e peki az ilim verilince kim kitap yazabilir? kimse kitap yazacak kadar ilmi yok. Ancak geçmiş büyüklerin ruh hakkındaki beyanlarından nakilleri toplamış bu İbn-i Cevziye Erruh isimli bir kitap yazmış. Bunu da Halidi i Bağdadi Halidi kolumuzun kurucusu büyüğümüz şeyhimiz nakil yapıyor. Rabıtaya delil gösterdiği risalesinde rabıta hakkındaki risalesinde İbnü i Kayyim'in Er-Ruh kitabından nakil yaptığı için o kitabı önemsiyorum. Mevlana akad Şeyhimiz de oradan nakil yaptı. Hasılı ne diyorum? Orada diyor ki İbnü Kayyim eğer diyor ruh diyor seyri sülükte manevi miracını yaptıysa ruhun latifeleri kalp, ruhsir, gafi, ahva bu latifeler semavatın üzerine çıktıysa yani ruhun geliş noktası nereden? ruhu min nuru arşın nurundan mayası ruhun mayası nereden arşın nurundan Bedenin mayası nereden yerin toprağından adem aleyhisselamın gibile nereden alındı dünyanın toprağının çeşitlerinden alındı onun için her toprak rengi farklı efendim sertliği farklı yumuşaklığı farklı tuzluğu şeyli çoraklığı farklı onun için insanlar da nasıl çıktı farklı farklı Ruhun kaynağının mayasının alınma yeri arşın nuru. İşte bir ruh, ruh külli olursa diyor. Tabii bu ilginç bir şey. Abdülhakim Arvasi Hazretleri bunu şerh ediyor. Abdülhakim Arvasi Hazretleri Rabıta isimli eserinde buraya bir izah getiriyor. Diyor ki ruhu külli ne demektir? Ruhu külli yani geldiği arşın nurundan alındı ya. Seyri sülük yaparak, nefisle şeytanla cihat yaparak işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet vazifelerini tamama erdirerek gerisin geri, miracını, ruhani miracını tamamlayıp da arşak yükselirse, ki yükselme imkanı var mı? Olmaz olur mu? Şey ne diyor? Ee, İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetname sahibi ki ve kelamu hüccetün, onun sözü hüccettir diyor İsmet büyük Büyükşehif Efendi Hazretleri. Lenni azamün ekmele elillah, evliya Allah'ın en mükemmellerindendir. Diyor ki, ee, semavattaki yolları tillonun yollarından iyi bilirim diyor yani gökteki yolları işte o alemlerdeki yolları siirtin yollarından iyi bilirim diyor hakikaten de şimdi şu denizin ortasının şurası şu kadar arşın diyor şimdi göktekileri biz arşınlayamıyoruz, yani arşınlayamıyoruz. göğe de bir ölçü vermiş denize de bir ölçü vermiş Denizi ölçüyorlar. Diyor ki yarım metre fark çıktı. İşte o hiç metresi yokken ölçtüğüne göre onunki doğru şimdi yine seninki yarım metre kayık. <gülüyor> Çünkü ben o kadar yaklaştırana inanırım. Sana niye inanayım ki? Senin yine bilgisayar ölçümünde birkaç sıfır meselesi var yani. Ya da kaç yüz sene geçti zelzeleden depremden yarım metre çöker. O da ayrı bir dava. Ama gökteki hiç ölçemiyoruz. Hadi bir de göğü ölç. Hala buradayız. Arşın burada demiş. Ama Arşın ne demiş bizde? Hala burada duruyor Arşın. Bizde yok ki. Nasıl ölçeceğiz? Dünyanın ortası neresi demiş? Nasrettin Hoca burası demiş. Ayağımın altı tam ortası demiş. İnanmıyorsan ölç demiş adama. Adam da kabul etmek zorunda kalmış. Cahil olursan her şeyi kabul etmek zorunda kalmış. Ama Evliya Allah ölçmüş biçmiş yani. İşte ruh külli olursa. İbni Kayim burada diyor ki eğer diyor ruh Ebu Bekri sittik. Abi Efendimiz sallallahu aleyhi sellem karıştırmıyor sellem peygamberler yüksek makamda peygamber olmayandan bir misal veriyor bu da iyi bir husus eğer ruh diyor Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ruhu gibi külli yani arşa miracını tamamlamış bir ruh olursa bak İbni Kayyım Selefilerin vabilerin kaynağının anası İbni Teymiye'nin baş adamı onun kitabında yazıyor bu ruh külli olursa Ebu Bekir'in ruhu gibi radıyallahu diyor Yehzimül Cüyüş, ...harbe katılır... ...ve bütün orduları bozguna uğratır diyor. Hadi bakalım sizin kaynaklarınızda bunlar var. Siz bunlara niye inanmıyorsunuz? Ebu Cehil'in ruhu bile duyuyor... ...cevap veremiyor. Geldim oraya. Ama Ebu Bekir'in ruhu olursa... ...radıyallahu anh, ...sadece mezarında gidip selam vermekle... ...kalmıyor. Sadece mezarına selam vermekle kalmıyor. Ya ne yapıyor? Harbe bizdat geliyor, iştirak ediyor... Harpte o kafir ordularını hezimete Da Nice böyle evliya Allah görmedin Efendi Hazretleri anlatırdı Kıbrıs muharebesinde. Bir vermişler haritayı pilota, bombala diye oraları. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Hedefler şaşık. E, Masonlar mı karışıyor işte dünya gavurları mı karışıyor? İstemiyorlar tabi Rumların devrilmesini Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta arz-ı mavut. Vadedilen topraklara dahil. Niye Kıbrıs çözülemiyor? Çöz çöz çözemezsin. Çıkı adamlar Nil'den Fırat'a, Kıbrıs da orada dahil, Adana'da dahil, Mersin'de dahil. Onun için oralar karışır. Oraları karıştıracak adamları oralara sevk ederler. Çünkü büyük bir proje, İsrail projesi var. Büyük ortada projesi var. Irak niye karışık, o niye karışık, bu niye karışık? E büyük ortada projesi var. Büyük İsrail projesi var. Demedik mi size senelerdir? Dedik. Dedik size. Allah kafirlerin keyfine uymaktan bizi muhafaza. et. Bunlar sıkıntı bunlar. Bunlar birbirlerine alavere dalavere zavallı Müslümanlara olan oluyor. Eli sünnete olan oluyor. Yani Kürt'ü de Müslüman eli sünnet, Türk'ü de Müslüman eli sünnet. Hepimiz kardeşiz. Türk-Kürt diye bir ayrım yok. Eli sünnet başımızın da Kürtler Şafii mezhebinde tam eli sünnet. Hatta bizim bu taraflardan çok daha da dindar ve müteassip namaz kılma oranı falan, kapalılık oranı falan da bu taraflara göre çok çok yüksek şimdi doğruyu konuşalım doğruyu konuşalım Allah onları daha çok muhafaza etsin amin. ehli sünnetliklerini muhafaza etsin amin. örflerini muhafaza ettirsin amin. örtülerin tesettürlerini muhafaza ettirsin amin, amin. buralarda tabi onu kontrol edemiyoruz oralarda tabii örfü adedi şusu busu bir kız erkek parka gidip de affedersin efendim sarılamıyor dolaşamıyor idi onu şu hürriyetin bir yazarı vardı ya neydi o yok sonra ayrıldı şeye geçti öbür tarafa Urfalı Urvalı. şimdi bir başka gazetede bu bizim Urfa diyor adam olmayacak diyor ya hala parkta kız erkek el tutamıyor diyor ya rezil olduk diyor ya şu Urfayı bir düzeltemedik diyor ya ulan biz de diyoruz ki şu İstanbul'u bir düzeltemedik ah İstanbul Urfa gibi olsa keşke şırnak gibi olsa da kimse ne yapamasa kız erkek göz göze bakmasa ya ama o da diyor ki kardeşim bu Urfa adam olmaz diyor kaçıncı asra geldik diyor Parkta diyor, kız erkek oturamıyor diyor. Yazıklar olsun diyor ya. Bekir bilmem ne ya işte. Yok. Coşkun herhalde o. He işte Urfalıymış o. Ne zaman gelmiş Urfa'dan onu da bilmiyorum. Çok eski gelmiş herhalde. Efendim ya da Urfa'nın kıyısındanım diyecek belki biz konuştuğumuz zaman. O da ayrı bir daha. Adam gere deliyim demiş ya, berbere gitmiş. Tıraş olacak, berberin de yok. Demiş orada ki... Nerelisin demiş geredeliyim demiş. Bu geredeliler öyle yiğit olurlar ki demiş. Sabunsuz tıraş olurlar demiş. O da demiş bende olurum ne var falan. Başlamış bunu yolma. Yolunca demiş ki ben demiş kıyısındanım demiş geredenin. Hafif sabun icap eder demiş ya. Şimdi o da belki kıyısından mıyısından. Pek Urfa'ya benzetemedim. Urfalı böyle bir laf konuşacağını pek tahmin etmiyorum. Ama gazetede ben okudum o zaman. Gazetede ben okudum. Onun bunun lafıyla da kimseden bahsetmem yani. ha Maşallah. Ehli sünnettikleri güzel. Şafii mezhebi tam ehli sünnet bir mezheptir. Dört mezhebin en büyüklerinden. Ama oyun hep Müslümanın üzerinde, hep ehli sünnetin üzerinde. Efendim dava yok ırkçılık yok gen haritacılık yok kafa tasçılık şudur budur derken samimi söylüyorum yorgan gitti kavga bittiye dönecek yani. Nasreddin Hoca iki kişi üşüyorlar sokakta yorganlarım organlar yok da kavga ediyorlar Nasretli hocanın kapısında karısı da diyor ki ne oluyor yav gecenin yarısı hanım dur şunlara bir bakayım yorganı da sırtlanmış hava soğuk Akşehir'in soğuğu ayaz bir gitti bunlar hemen yorganı kaptılar bundan Nasretli'ye çıktı ses yoksa de hanım nasıl dedi faslettim bu meseleyi yahu dedi yorgan gitti kavga bitti dedi. bir baktım büyük İsrail kurulmuş Orta Doğu. Kimse Kürdüm diyen kalmamış, Türküm diyen kalmamış. Mevzu bitti. Nereden bitti bu iş? E nasıl olsa Yahudi her yere aldıktan sonra mevzu kalır mı? Kalmaz. Yahudilerin Erbakan Hoca derdi ki Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Yahudinin derdi o kadar nüfusu azdır ki her vilayete bir vali koy diye. bütün dünyayı sana verdik. Her vilayete bir vali koy dese nüfusu yetmezler. Onun için Masonlar, Lyonslar vesaire, kulüpler ve teşkilatlar kendine hizmet eden adamı bulduktan sonra zaten onun dini ırk dinidir. Anneden gelmedikçe olmaz. Dolayısıyla mühim olan istismar etmek ve çalıştırmaktır. Dolap burada dönüyor. Adana niye karışırsa? Mersin niye karışır? Orada niye karışır? Irak niye karışır? Ha sebebi o da aynı mesele. Ben size okudum hadis-i şerif evvelce. İnni kateltu bi Yahya ibn Zekeriya seb'in elfen ve ve bi' Ee, vebibni Ali'in seb'ine ve sebine Yahya aleyhisselamın kanına İsrailoğullarından yetmiş bini katlettim Habibim senin torunun Hüseyin Kerbela'da şehit olacağı zaman onun kanına yetmiş bin kere yetmiş bini katletireceğim e, tabi burada sebepler alemdeyiz Mevla sebepsiz yapar mı? Mevla zulmeder mi? Ha, orada da ne var? Orada da bir sıkıntı var, fitne var, e, günahlar var, İsyan illaki ki bir kendi aralarında nefsine zulüm var ki Allah da onu ona, onu ona musallat ediyor, kurduruyor. Ama bu arada suçsuz, mazlum, mağdur insanlar el-i var mı? Var. Allah helâs eylesin, kurtarsın. Ama onlar da niyetlerine göre diriltilecekler, onlar kazanacaklar. Ama tabii ki onlar kazanacak diye biz de buradan nasıl olsa kazanıyorlar deyip rahat Yatamayız, dua edeceğiz, yardım edeceğiz, destek olacağız, işte neyse. Suriyelilere bizim memleketimiz kol kanat gerdi. Allah razı olsun bütün Müslüman kardeşlerimizden. Ama ıra işte bir şey yapamıyoruz. Yani içine gidemiyorsun, adam oradan alayım desin alamıyorsun. İnsanlar yollara döküldü. Yani mesele, ehli sünnet her zaman dünyada eziyet çekecek. Niye çekecek? Hadis-i şerif, azab-ı dünya. <gülüyor> benim ümmetime Allah rahmet etmiştir Allah'ın acıdığı bir ümmettir ümmetime ahirette azap yoktur bu çok büyük bir müjdedir çok da demek istemiyorum ama bu ümmete ahirette azap yoktur azabı peki bu ümmetin günahı var mıdır ehli sünnetin günahı var mıdır vardır o zaman bu günahlar bir yerden çıkacak mıdır azabı afit dünya o zaman azap ahirete kalmayacaksa dünyada azap vardır. Neyle olacak? El fitenu ve zelazilu Rabahü Abu Davud. Hadis-i Şerif Ebu Davud'da geçer. Dünyada iç savaşlar dış savaşlar ve zelzelelerle bu ümmet temizlenecektir. Ey kurban olduğum Allah'ım bize tövbe nasip eyle. Amin. Bizi azabından evvel tövbeyle temizle yaram. Rahmetinle muamele eyle Azabından gazabından rahmetine sığınıyoruz. Amin. Kazabından, öfkenden, rızana sığınıyorum. Amin. Senden yine ancak sana sığındık ya Rabbi. Amin. Senden başkasına sığınılmaz ya Rabbel alem. Amin. Kurban olduğum, sen bizi temizlemeye kadirsin. Nefislerimizin kuyularımızı temizle ya Amin. Nefislerimize takvasını ilham eyle ya Amin. Nefislerimizi bütün kötü huylardan, bedenimizi, uzuvlarımızı bütün kötü amellerden muhafaza ile ya Sen bizi ya Rabbi, bizim nefsimizin de, ruhumuzun da, sahibimiz, velimiz, mevlamız sensin ya Rabbel alem bizi kafirlerin eline bırakma ya ehli sünnet dışı düşmanların eline bırakma ya amin çok üzücü meseleler yani acayip üzücü meseleler ırzlara tecavüzlerde 300 bin 400 bin telaffuz ediliyor ya bosna meselesinde 600 bin ırza tecavüzden bahsediliyor bosna daha yakın 20 sene evvel neler yaşanıyordu biliyorsunuz ya Buralar öyle şimdi Suriye'de yüz binlerden bahsediliyor. Ya Rabbel Alemin kurban olduğum ne kadar sabırlı ne kadar sabırlı. Yani ne acayip bir acele etmemek meselesi. Ama şunu kesinen bilin ki hiçbir kafirin gücü İslam'ı söndürmeye yetmeyecek. Deccal da çıksa İslam'ı söndüremeyecek. O deccal ki bütün dünyayı karış karış çiğneyecek. Her yeri çiğneyecek. Öldürecek, diriltecek, Allah ona o gücü istidraç olarak verecek. Bu sayı hadislerde geçiyor. Hiç öyle zayıf değil. Sahih, mütevatir hadislerde geçiyor. Kıyamete yakın daha neler olacak? Amikovasında büyük harp patlayacak dedi. Geçen çıkmış birisi inkar ediyor. Diyor ki böyle hadis yok, şu yok, bu yok. Olacak. Tenzilur Rum, tegumus se'a hatta Rumu bile amak. Mercidabuk denen yere, Amikovasına kim? Maraş'a kadar geliyor. Maraş'a kadar geliyor. Suriye Halep'ten sonra yani Suriye sınırıyla Türkiye içinde oraya Rumlar gelmeden yani Avrupa orduları Amerika o Avrupa o zaman kim varsa oraya gelmeden 980 bin kişilik ordular oraya gelmeden kıyamet kopmayacak ne hadisler okudumsa size kıyamet alametlerinde harpler orada patlayacak hadis-i şerif Fırat'tan ne açılacak Fırat açılacak altından altından bir dağ çıkacak bütün millet oraya hücum edecek artık petrol bitim, altın ne iştir altın madenidir hadislerde ben tevhile gitmem altın diyorsa altındır şimdi diyorlar petrol siyah altın falan ama ben hadis-i şerif ne buyuruysa ona bakarım ama şu belli ki oraya bir akın olacak ve orada bulunanlar sakın ha ne altınuna ne parasına ne cevherine ne mücevherine el sürmesin Binde dokuz, doksan dokuz, yüzde doksan dokuz orada ölecek, öldürülecek. Bütün bu hadis-i şerifler önümüzde yaşanacak hadiseleri haber veriyor. Bu kıyamet alabitleri, dersleri sitelerimizde vardır. Saatler, saatler, saatler, belki yani yüzlerce saat konuşuldu, birkaç sene sürdü. Bu kadar hadis-i şerif okundu burada değil mi? Ya bunları... Dinleyin. Ben tekrar, tekrar aynı şeyleri anlatacak değilim. Ama şunu söylüyorum ki Allah'ın vaadi haktır. Rasuller doğru söylemiştir. Üzülüyoruz, ediyoruz, sinirleniyoruz. Ne olacak bu işin? Hep Yahudi Hristiyanların, kafirlerin masa başında kurduğu planlar mı olacak? Adam çıkmış geçen bir profesör. İngiltere'deki bir profesör arkadaşımı aradım diyor. Dedim ki diyor yahu haritaları siz çizdiniz ama Kan gölüne döndün, Ne iyi Irak rahat, ne Suriye rahat. Her yer perişan ol. O da diyor ki harita aceleye geldi. Yeni harita çiziyoruz. Zındığa bak. Çizsen yeni harita. Nasıl Allah Teala esas haritayı çizmiş. Esas harita ne? Kime kalacak bu dünya? Kimseye kalmayacak. Uğraşında durun petrol kuyularının başında. He? Lazın dediği gibi. Kavurlara diyorum yani. Laz da bir alemde. Anasınız hacerleşmede i Lesvede uğraşıyor. Sabah namazındayız böyle. İzdiham. Ya kadını ne sokacaksın? Kadın da boğulacak oraya. Bir iddiham geldi böyle. Tavga, haç zamanı ha. Kadın o tarafa gidiyor. Bu da bu tarafta kaldı. Sinirlendi şimdi. Anacuğum bağırıyor şimdi oradan. Uşağım bağırıyor oradan. Ya ben de bir şey yapamıyorum ki. Ben zaten güçsüz bir adamım. ama i Lesvede boğulacağız orada. Bir sinirlendi bir sinirlendi ondan sonra o dalgada bir tepki oradan geriye merdivenlere kadar milleti dalga kırdı böyle şey etti. O da orada sinirlendi ya strese girdi. Bu Lazlar da sinirlenince biraz şey konuşuyor kaba konuşuyor ya. Yani. Geberin buralara diyor millete. Ulan adam zaten ölse ben içinde hepsi şehit olacak zaten niye geberin diyorsun adama da. Yıkılın buralara diye. geberin buralara diyor. Sinirlendi ya şimdi anasını bulana kadar sövüyor millete ya mübarek adam böyle sinirleneceksen ne geldin Mekke'ye ya ne giriyorsun acellesvede bir sevap alacağım diye 40 bin tane günaha girdin yani şimdi he ben de aynen iade ediyorum bu gavurlara petrol kuyularının başına yıkılın oralara geberin oralara diyorum ya yani. tamam mı yıkılsınlar oralarda biz hadisi şeriflere bakacağız tamam mı buraya dokunma dedi altın var gelam. Al. hadisi bilirsen kurtulursun, sohbet dinlemez hadis bilmez, çoluğuna çocuğuna da bu ayetleri, hadisleri anlatmazsan, sen de yıkılırsın oralarda, onun için vel akibetu lil muttakîn ben bunu şuna benzetiyorum ya hep bu kavurların haritaları mı tutacak ya şurada şu oyun tak, tutuyor hakikaten ha şurada 80 sene sonra şu devletler yok hakikaten bir bakıyorsun o devletler yok Şunlar gitti, şunlar geldi. Yani ya Rabbel alemin kurban olduğum, hepsi bunların dediği gibi mi olacak, Has, Aslında onların dediği olmuyor. Yine Mevlânâ'nın buyurdu oluyor. Ama sebepler alemindeyiz. Müslümanlar da rahat durmuyor. Haygire eli Sünnet. Günahımız olmasa da, terbiyeye müstahak olmasak da, dünyaya hükmesek, ecdadımız gibi ne olur? 1400 senelik İslam medeniyetinin şu 150 seneyi çık. Böyle bir rezillik var mı ya? Yani 1250 sene, 1300 sene dünyaya medeniyet getirmiş bir toplum, bir ehli sünnet ve cemaat ki devlet olarak sade eli sünnet zaten hep devlet olmuştur. Birkaç fatımi devleti falan Mısırda cüzi şeyler, onları istisna diyorum. Emirvisi eli sünnet, Abbasîs eli sünnet, Selçuklu seli sünnet, Osmanlı seli sünnet devlet yapısı olarak hep eli sünnet olmuştur. E, dolayısıyla bu kadar dünyaya hükmetmiş ve şu balkanların durumuna bak 400 sene efendim bu kadar insanı e, ırkları farklı, dilleri, dinleri farklı kavgasız, gürültüsüz yönetmiş e böyle bir medeniyete mensubuz şu 150 senedir bu kargaşa çıktı Allah Teala bu kargaşa içerisinde bizi eli Sünnet'te istikametten ayırmasın amin ibadetün fil her acike icretin ileyye ben Medine'de icret ettiğim zaman bir insan bana icret etse ne kadar sevap alıyor muhacir oluyordu kargaşa ve fitne zamanda benim yolumda Allah yolunda ibadet etmek bana hicret gibi Medine'ye gelmek gibidir. Sağlığımda hicret gibidir. Onun için ne kadar karışırsa karışsın. Biz yolumuzdan ayrılmayacağız inşallah. Ve çok da heyecanlanmaya lüzum yok. İşte yüz sene sonra 50 sene sonra adam diyor 20 sene sonra bu haritalar hepsi değişecek falan ben de dinliyorum böyle. O da yorum yapıyor açık oturun falan. O psipik ellerde şaşırıyor. Oo falan nasıl olacak falan yani halbuki bana sor. Bütün hadisleri okuyayım sana... ...kıyamet alametleri tek tek söylüyor. En sonunda İspan'dan... ...İspan'dan deccal çıkacak. En büyük tehlikeyi söyleyeyim sana. Beş vakit namazda kainat nefes sığındı. O sonra Hazreti Mehdi Mescid yoksa... ...ada imam olacağını söyleyeyim sana. Sonra İsa Aleyhisselam'ın Şam-ı Şerife... ...ineceğini söyleyeyim sana. Bayağı bir yecüc mecücü anlatayım sana. Dehab arzdan bahsedeyim sana. He? Haberler çok. Senin profesör daha... ...önünü göremiyor. iki gözlük takmış... Ben sana söyleyeyim. Me, Efendimiz Aleyhisselam gayıptan da haber vermiş. Mevla gaybı bilir. Biz gaybı bilmeyiz. Bildir illa Tazamir rasul. Rasullerime bildiririm buyurmuş. E, ayet var bildirmiş. O da bize bildirmiş. Şimdi iki kişi film seyrediyor. Birisi çok heyecanlandı kalpten gidecek. Hani başta da böyle ölenler var ya. Kaleye gol geldi, girdi, girmedi bilmem ne. Tak herif gitti. Ulan değer mi yani bu kaleye girdi çıktığından? Sen gittin daha ah ölen var ya o heyecandan deli misindesin ne bu kadar heyecanlanıyorsun ya maçın sonucunu ben sana söyleyeyim çok heyecanlanma film izlerken heyecanlanıyor ama filmi önceden bilen biri varsa rahat rahat oturuyor diyor hiç etkilenmiyorsun ya, ya ne etkiledim? kaçıncı seyrediyorum kardeşim ben bu filmin sonunu sana söylüyorum akıbet güzel son müttakilerin olacak dünya kimseye kalmaz ama yine de dünyanın sonunda İslam'ın hakimiyeti var mı? ad aded dine leedkulu ala maedkulu aleyhil leylü ve neharu Nesefi tefsirinde geçer. Bu dini mübini İslam gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek. Hazreti Mehdi'nin orduları Vatikan'a gittiği zaman, Venedik'e gittiği zaman öyle Allah-u Ekber deyip Kaleşinkov çekmeyecek, tekbir çekecek. Allah-u Ekber dedi mi, bütün surlar, kaleler otomatik inecek. Herkes İslam'a girecek. Yedi bin cami yapacak Avrupa'da Hazreti Mehdi. Yedi bin. Ya. Bütün dünya Müslüman olacak. İsa Aleyhisselam zamanında bir gavur kalmayacak. Onun için, fi, akıbet müttakilerinse, tabii ne kadar olsa üzülürüz, üzülmeme geldi değil. Dua edeceğiz, üzüleceğiz, keyfimizi kaçıracağız, zevkimizi kaçıracağız, uykumuzu kaçıracağız. Müslümanların derdi bizim de derdimiz. Bir yandan da ehli sünnetin çoğalması, medreselerin çoğalması, talebelerin artması, vaazların, nasihat edenlerin, vaizlerin artması ve bunlara yönelen, emri maruftan etkilenen sohbet dinleyenlerin çoğalıp da bu memlekete de böyle bir ateş vurmaması için. Çok cihad edeceğiz bizim cadımız iyiliği emretmek götmeyenle etmek. şu televizyonda Allah nasip ederse devamlı sohbet sohbet sohbet inşallah Allah nasip edecek inşallah sizlerin gayretleriyle ve dualarıyla ve himmetleriyle şimdi haftaya bir sohbet kaldı sanki he haftaya gelin artık ben de bayburtlu gibi yapmam size inşallah he öğlende 3-2 gün 3 günlük misafirlik hakkı var bir günde gelen yemekle doymamış ya Demiş öğlen akşamda kalsaydım demiş ver, yemek verecektin daha Onda şimdi getir demiş <gülüyor> da de kalsam vermeyecek mi 3 gün hadis var on da şimdi getir demiş doymadım demiş ya yani. Şimdi ben de size yani nasıl haftaya sohbet Ondan sonra da 3-5 hafta yok diye hepsini bir yapmayacağım yani Merak etmeyin bir günlük yemek yine yani O sohbeti kendi sohbete kadar yaparız Ondan sonra Kadir gecesine kadar vedalaşırız inşallah. Biz de gittiğimiz yerlerden hepsi dualar edeceğiz inşallah. Evet. Hazreti Hazretleri geldi. E, Efendi Hazretlerimize götürdü. Bilmiyorum, Efendi Hazretleri'ni ziyaretliğine attılar mı şey. E, geldi mübarek. Hem de Berat günü geldi. Benim Beratımı getirdiler sanki. Büyük evliya Allah'tan zatlar da geldi. Beratın günü gündüzü yani. Hiç şey Efendimizin saht-ı şerifini getirmişler. Haberimiz yok. Allah Allah. Elhamdülillah, inşallah kendisini de alır geliriz inşallah. Haftaya sohbette buluşalım. İnşallah Rahman. Buradaki iki ne diyor bu? Ha, 30 Ağustos da yapılacak. Altı günlük Buhara, Semerkant, Taşkent ziyaretlerinde kontenjan sınırlı. Silsilemizden 10 meşhur ziyaret ediyor. Abdullah Hazreti Abbas'ın e, oğlu Kusem ibn Abbas. Şahı Zinde Semerkant'te atıyorum. Ona oralılar ne diyorlar? Şahı Zinde Ne demek? Diri padişah Hiç ölmez Kusem kim biliyor musun? İbn Abbas'ın kardeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabrine gömdüğü zaman Mübarek bedeninden eli en son ayrılan sahadi. Efendimizin yeğeni Kusem O da Semerkant'te Evvelce ziyaret edeceğiz inşallah İmam Bukhari İmam Maturidi Birçok evliya ulema İmam ve vesaire Allah nasip eylesin İnşallahü Rahman. Ondan sonra efendim kardeşlerim dualar edelim. Bazı kardeşlerimizin hastaları var, yakınlarımızdan tanıdıklarımızdan. Beşe hayrul hayrat mübarek torunları burada. İşte onlara hediye edeceğiz. Yuthefu inşallah. Hadi beşal hayrat salavat-ı şerifü'l-Seyyidna Abdülkadir Radiyallahu Teala. E, Tabana'a' min el nususa. Bu Beşarül Kayrat'ın hakkında ne kadar konuştuk geçen 20 dakika? Faziletlerini 20-25 dakika saydık. Biraz mevcudu yoktu. Matbaa geciktirmeler yapmış. Şu anda mevcudu var. Yalnız radyodan ve telerden o sohbeti atsınlar, dinlesinler, faziletlerini okusunlar. İnşallahü Rahman. Lale Gülü diyorum. Yardımsız bırakmayın inşallah. Dergi yardımsız bırakmayın. Abonelikleri devam ettirin. Yaz sürecinde ihmal etmeyin dergi tökezlemesin diğer bütün hizmetler birbirine bağlıdır devam edecek sizlerin gayretleriyle inşallah urahman çarşambada bizim dükkanı da ihmal etmeyin biz helal anımızın teriyle elimizin kesbiyle çalışıp ticaretten i̇mam Azam Efendimizin de yoludur biz sohbetten para almıyoruz ders okutmaktan para almıyoruz almadık almayalım inşallah helal ticarettir ama sizi ilgilendiren, hadis-i şeriflerle faziletleri bildirilen birçok husus. Bak Amber, o kadar rağbet etmediniz. Halbuki o kadar hakiki bir Amber, o da yakın bir Amber. Hem de çok ucuz bir şeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu sevmesi ve sürmesi yetmiyor mu size sünnet olarak? Misk! hitam mis misk diyor Kur'an. Cennette şarapları içecekler, sonunda misk kokusuyla karşılaşacak. Kur'an da söylüyor. En iletli koku mesela beyni açmasına ud öyle maddi manevi erderde deva olan daha birçok faziletli efendim şeyler size arz ediliyor inşallah Rabbimiz tebarek ve teala cümlemizi helalından merzuk eylesin haram ve şüpheli rızıklardan beri eylesin Allah'ım kimselere muhtaç etmesin verdiği imkanları yolunda hizmete harcamaya muvaffak eylesin amin diyen dillerinizde nar cahimden azade eylesin amin Seyyid Murcili Muhammadu Allah Alayhi Sallallahu Aleyhi Sema Aijma'in. Allahumünaseluk al Jannah. Venauduk bika min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. Venauduk bika min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. Venauduk bika min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. Venauduk min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. Venauduk bika min al Nahr. min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. Venauduk bika min al Nahr. Allahumünaseluk al Jannah. min وان تلمشاه وان عليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان نسلك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه لم نعلم. اللهم ما لنا من على اللهم ربنا الله تعالى على سيدنا Vallahi ve ve sallim ve Allah sallim teslimen kâti râmın hamdüllâh Rabbîl alaâmîn. Allâhumma ve sellim ve bârik. Allah sallim teslimen kâti râmın hamdüllâh Rabbîl alaâmîn. Allâhumma cülb ve sallim ve bârik. Allah sallim teslimen kâti ve bizim e, Terzi Zeyt Efendi'nin eşi hanımında bir rahatsızlık e, zuhur etmiş Allah'ım hayırlı haberler aldır Ya Rabbi hati, Afiyetle, daim eyle bizden evvel ölenlere rahmet eyle kabirlerini nur eyle cemaatlerimizden Ahmet, Murat İzzet, Usmet bin Yamin ve Şameddin efendiler, Tütüncüler Köyü'nden Mehmet Macit Hoca Efendi hangi bir yani. Mehmet Macit bu Tütüncülerden duymasın adam ölebilirsen duymasan da da <gülüyor> kim olduğunu anladın mı yani onu bir anla da bana anlat Mehmet Hacı vefat etmiş efendim Allah'ım rahmet eyle kabirle nur derecelerine dereceleri âleyle evet e, hanım kardeşlerimizden mürşide Satı Süheyla Hacer Şerife Zara e, hanım bacılarımız vefat etmişler Allah'ım senin rahmetine emanet olsunlar Allah'ım seyyahatlarını mahveyle hasenata tebdil eyle Allah'ım rahmetinle lütfunla muameleyle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 جل جلال وجل شعب وعما نوال ولا إلى غيره إلى شر في روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والوصم شاخص ما تلامات المسلمين وما تلامات الحاضرين الفاتحة